Günaydın, Bir Dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın, Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, benim için yine e, ilginç bir yayın olacak en azından programın ilk bölümü. Evet, e, programın ilk bölümünde benim elimde bir resimli kitap var, ondan söz edeceğim. Yazarını tanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sensin Yıldıray <gülüyor> Karaki'ya yazdı Başak Güneçen resimledi Şuşu Can ve Dört Teker Red House Kids'den kısa süre önce çıktı daha önce Şuşu ve Üç Teker'ini yazmıştın Başak da resimlemişti bu da onun devamı olan kitap e, serinin ikinci kitabı ve bundan sonra başka e, maceralar da var e, macera devam ediyor devam aslında ediyor. Ee, i̇lk kitapta bilmeyenler için e, hatırlatayım şu, şu adında bir kız çocuğuyla onun üç tekeriyle tanışma hikayesini okumuştuk. Ee, kitap senin e, sana göre aslında kitabın kahramanı üç teker Yani zaten. evet bana göre öyle aslında yani biraz bir daha şimdi bu tabi böyle söyleyince çok hani... Biraz açıklamak gereken evet. bir şey bu. Ee, hani biraz yani şu şu belki de bir bisiklete giriş bahanesi gibi bir karakter diyebilirim benim için. Evet. Yani bir şekilde bir bisikletten, üç tekerden başlanabilecek en hani temel e, bisiklet türünden bahsetmek istiyordum. Bisiklet türü deyince tuhaf oluyor. Üç teker, bisiklet, iki teker evet. hani. <gülüyor> Ama hani... Bunun için e, böyle bir öykü çıktı ortaya diyebilirim. Aslında birazcık motivasyonun buydu başlarken. Evet. E, i̇kinci kitapta şu üç tekerinden yine inmiyor. E, i̇lk kitapta nerede bıraktıysak e, aynen odasından tekrar üç tekerli fırlayarak e, öyküye giriyor ve e, ilk kitapta e, tanıdığımız ailesiyle yine biraz karşılaşıyoruz. Şuşuların evi. Beni her seferinde çok çok şaşırtıyor. Çünkü çok kalabalıklar. <gülüyor> <gülüyor> herkes aynı evde yaşıyor. Ben yoruluyorum gerçekten. <gülüyor> bu kitapta da... Yani ilk kitapta doğum günü partisi olduğu için herkes orada sanıyordum. Ama ikinci kitapta... E, nine burada, hala burada, teyze, her, dayı herkes evin içinde. Ve, ya aslında e, bu, burada yine bir e, durum var. Yani bu yine bir büyük aile evet. modeli. Aslında bu çoktandır unuttuğumuz böyle yaşamadığımız bir model aslında bu insanların sürekli aynı evde yaşayıp yaşamadıkları da belli Bilmiyoruz, değil öyle bir doğru. şey söylemiyor kitap yani öyle bir şey yok ama bu insanlar hani bir arada çok vakit geçiren insanlar en evet. azından bunu söyleyebiliriz evet, kalabalık bir aile ve o kalabalık ailenin bütün hareketliliğini de bir biçimde yansıtmayı başarıyor bence bu kitaplar burada da işte şu şu üç tekeriyle odasından fırlıyor ve ay şu şu dikkat diyor halası çünkü böyle salona dalıyor annesi elinde kahve fincanları taşıdığı bir tepsi var tepsideki fincanlar devriliyor ve bir köşede zavallı dayıyı görüyoruz oda <gülüyor> masanın üstüne işte defterlerini kitaplarını yaymış bir elinde işte bir tarafında fincanı duruyor ve çalışmaya çalışıyor belli. Artık öğrenci mi neyse belki final zamanı falan bayağı Belki böyle zor eller yani. kafasında. ama şu şu böyle yine rüzgar uçurtuyu uçurduğu evin içinde ve dayısı da diyor ki en iyisi biz şu şuyla parka gidelim. <gülüyor> yani çünkü o karmaşadan kurtulabilmesinin ve gidip bir köşede sakince çalışabilmesin tek yönü tek yolu Parka gitmek, şuşu salıyor parka, üç tekeriyle işte e, başlıyor e, yaramazlık yapmaya Dayıyı da iyi de bir kenarda bırakıyoruz. Bundan sonra şuşunun park macerası başlıyor. E, öykünün adı şuşu Can ve dört teker. Henüz Can kim görmedik. E, dört teker ne? Dört teker nedir bilmiyoruz. İşte şuşu parkın içinde neler yapıyor? Kuş, kuşların arasına dalıyor, kuşlar düşüyor. Bir köşede e, yaprakları süpüren bir park görevlisi var. E, onun işte bir, biraz sonra çöpleri de topladığını görüyoruz. Şu şu kurbağaların arasından geçiyor. Kurbağalar <gülüyor> dört bir tarafa sıçrıyor. E, ve şu şunun bir şeye geçiyor. Tekerlekli bir şeye. Böyle bir tekerleğin ucunu görüyoruz. Ucundan balon bağlı galiba. Bayağı Böyle hızlı bir hızlı gidiyor sanki. Gidiyor. Şu şu e, o tekerlekli şeyin peşine düşüyor ve bir sonraki sahnede bu bir tört, dört teker diye bağırıyor. Dört teker ne? Bir tekerlekli sandalye. Ve e, Can tekerlekli sandalyedeki çocukmuş. Kapakta ikisinin de kafalarını görüyoruz. Zaten Can'ı oradan e, azıcık tanıyorduk. E, ve şu şu bu dört tekerlinin peşine düşüyor. E, Can işte... Balonu bağlı bir kenarda. Anında parkın... kovalamacı oynamaya evet, başlıyor. Evet parkın öbür yani. ucundan hızla kaçıyor Orada yaprakları dağıtıyor zaten. Az önce süpürülen yaprakları. Ve e, bu sefer çöp kovasına çarpıyor. İşte her şey bir tarafa sıçrıyor. Park görevlisini görüyoruz tekrar kafası böyle <gülüyor> çift, çift kafa olmuş. Daha durun yapmayın demeye kalmadan onun işte boya yaptığı yeri de bir güzel... <gülüyor> hallediyorlar ve e, tam o sırada dayısı e, olayı fark ediyor ama her şey için çok geç işte her taraf birbirine girmiş işte e, ondan sonra park görevlisi şuşunun dayısına canın teyzesine de kızıyor onlar da böyle bir güzel azar işitiyorlar <gülüyor> ve biri süpürgeyi alıyor biri boya fırçalarını alıyor <gülüyor> park görevlisi nasıl bir otoriteyse yani <gülüyor> <gülüyor> ve şu şu üç tekeriyle can 4 tekeriyle dağıttıkları çöpleri topluyorlar işte bir oraya gidiyor biri buraya gidiyor ve bir arkadaşlık başlıyor çok da böyle olduğu gibi öyle bir anda başlığı veriyor yani isimlerini bile sormadan sohbete dalıyorlar en sonunda tanışıp işte buraya hep geliyor musun <gülüyor> işte hoşça kal görüşürüz falan diye böyle Hayır çocukça bir şey var benim benim çok sevdiğim şeylerden bir tanesi yani şu şunun öyle bir karakteri var. Ee, şu şu hani çok yani parka geliyor musun? O zaman buluşuruz filan hani çok ha, evet. girişken bir kız Ben de mı? geliyorum buluşalım mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, ben de çok seviyorum adiyolu burduk ee, ve e, ve dağılışıyorlar tekrar görüşmek üzere sözleşerek parktan ayrılıyorlar yani parkı da birbirine katarak bütün bir gün boyunca. Sonunda kitabın en arkasında macera devam ediyor diye böyle diye bir rüzgar şuşu ve can tekerlekleriyle uçuşarak sayfadan sahneden çıkıyorlar. Ee, çok tabii ben üstünkörü anlattım, anlatılacak çok ayrıntısı var kitabın, ee, bakılacak çok resmi ya, var. Ya başaan resimleri zaten. Yani... Evet yani resimler mesela şu üç tane tip ilk kitapta şu şu. Dayısıyla birlikte oyuncakçı dükkanına gittiğinde, oyuncakçı dükkanının vitrininde böyle bir oyuncak araba var ve minik bir ev var. Onun içinden çıkmış üç tane tip vardı. Ya oyuncakçı cinleri mi artık? Onlar da neyse onu başa sormak de, lazım. Sven Nordquist'in kitaplarında, Şifçi Petson ve Findus'un evet. kitaplarında yaratıklar vardır. Onları e, araştırırken cicalar. Hı -hı. olduklarını öğrenmiştim Sinir cicalardı ben de bunları yani şuşunun cicaları diyorum <gülüyor> e, bu cicalar işte oyuncakçı vitrininden çıkıyorlar ve bir sonraki sahnede e, kapı da aralanmış dışarı doğru hamle <gülüyor> etmişler e, ve şuşuyla dayısı üç tekeri de alıp yokuşu çıkarlarken bir bakıyoruz dayının ceketine tutulmuşlar biri cebine girmiş ve sonraki ev sahnelerinde evin içinde görüyorduk o cicaları şu şu işte pastasını üflerken hmm. oyuncak kutularının oradalar kurdeleleri çözüyorlar. Bir sonraki sahnede o e, paket ipiyle kurdeleyli ip atlıyorlar ve en sonunda işte şu şu uykuya giderken onlar da onunla bir pastadan da yiyorlar tabi ve odasına kadar gidiyorlardı. E, çok eğlenceliydi onların orada altta başka bir hikaye var aslında onları izlemek. Bu kitapta yani şu şu cam ve dört tekerde. Daha ilk sahneden ile birlikte odasından fırlıyorlar yani üçü. Artık onunla yaşıyorlar. Artık orada yaşıyorlar. İşte Şuşu bir kaykayın üstünde ikisi çıkmış, üçüncüsü çekiyor. İşte parkta onlar kendi başlarına ayrıca çok eğleniyorlar. Böyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir parkı herhalde. Sağda solda laleler vardı. <gülüyor> <gülüyor> Lalelerin arasında böyle şey mesire yeri gibi çok eğleniyor bizim cicalar. Yani onları her sayfada neredeler acaba diye aramak eminim küçük çocukların hoşuna gidecek bir e, özellik. E, Şuşunun daha önceki kitapta olan bir özelliği e, burada da var. Aynı sahne içinde birkaç kere görünüyor olması. Can da aynı şekilde. Ve e, Can'dan söz etmişken e, burada önemli bir durum var. Tekerlekli iskembeli e, bir çocuk, küçük bir çocuk ama... Genelde bu gibi durumlarda farklı bir anlatım ifade olabilir belki yani çok da yanlış ben de yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum ama Can normal bir çocuk nasıl oyun oynuyorsa ve eğleniyorsa parka gittiğinde bir çocuk ne yaparsa Can da onu yapıyor. Yani tekerlekli sandalye ile olması onun için bir engel değil. Engel değil yani şimdi bu, bu, bu noktada belki biraz bir şeyleri ben söylemeliyim. Evet. Ee, Sen nasıl, bu, bu kitabın bu kitabın düşünüş? yazılma nedeni de e, can aslında. Evet. Yani dört teker e, bir tekerlekli iskemle göstermek aslında. E, bunun nedeni de e, ya bu çok önemli bir konu ve şimdi bu, bu kitap hazırlandıktan sonra bedensel engellerle dayanışma derneği Nin, e, işte Bir tür danışmanlığını aldık biz bu kitapla ilgili hı hı. yayın eviyle e, konuşarak ve e, kitabın arkasında da bununla ilgili bazı bilgiler var yani bedensel engellerin durumuyla ilgili mesela e, iş bulamıyorlar bedensel engeller ya da ne bileyim sokaklarda gezemiyorlar çünkü sokaklar onlara göre değil e, okula gidemiyorlar çünkü okullarda her yere merdivenle çıkmak zorundasın evet. tekerlekliyse nasıl çıkacak yani Binlerce problem var ve görmezden gelinen problemler bunlar. Bu işin bir yanı. Bir diğer yanı da e, bir insanın bedensel bir engelin olması e, o insanın e, hayattan uzak kalmasına neden olmamalı. Evet. Yani bunu en iyi anlatan aslında Dünyalı Dergi'de bununla ilgili bir bölüm yapmış Şimdi evet. dünyadan da bahsetmek zorunda kaldım ama e, Simto Alev'le... E, bir foto röportaj yapmıştık ve e, Simto bir bedensel engelli olarak işte ikinci sınıftayken e, bir geçirdiği bir kaza nedeniyle bedensel engelli e, olmuş. Onun söylediği şu söz bence açıklıyor her şeyi. E, hani hep e, bunun haftası filan geldiği zaman bir takım evet. etkinlikler bilir. Diyor ki Simto ben diyor farkındalık istemiyorum. Hı hı. Sıradanlık istiyorum. Eğer biz engelleri ortadan kaldırırsak yani yüksek kaldırımları ortadan kaldırırsak ya da işte e, ne bileyim e, kaldırıma çıkan rampanın önüne park eden arabayı <gülüyor> kaldırırsak o şoförü ortadan kaldırırsak belki evet. daha temiz bir iş olur. E, bu engelleri kaldırırsak hiç kimse engelli falan değil. Evet. Benden farklı olabilir. Senden farklı, ama sen de biz de birbirimizden çok farklıyız evet. zaten. Kulağımız gözümüz birbirine benzemiyor o kadar da yani. Hani aslında bunları anlatmak ve bu e, duruma bir giriş yapmak. Çocuklar için bu konu üzerine düşünmeye yarayacak bir belki de malzeme evet, sağlamak. Bir algı yaratmış Evet yani ve İstapla. üstelik işte ne kadar eğleniyor can. Evet. Can da bir çocuk ve bir çocuk olarak baya eğleniyor yani. hani evet. Daha ne olabilir ki zaten? Aslında bunun e, nedeni bu. Yani, evet yani sonuçta burada da sıradan bir şey aslında değil mi o simptomun öyle evet sıradan bir şey bu sıradan yani. bir parkta iki çocuğun sıradan ıı, bir gün geçiriyorlar aslında sıradan yani. bir gün geçirirken oyun oynayarak eğlenerek aynen o geçirdiğini anlatıyorsun tabii Çok bu da, e annelere babalara işte belki çocukların bir takım sorular sormasına neden olur aynı zamanda annelerin babaların da bu konuyu belki gündemde gündeme getirmeleri bu konu evet. üzerine konuşmalarına neden olur yani böyle beklentilerim var açıkçası ama çok zor bir e, konu tabii yani bir yandan da yani annelerin babaların çok zorlandıklarını biliyorum evet. ama bir yerden ama başlamak zorundayız ama konuşmak gerekiyor yani. evet. e, konuşabilmek için de elimizde e, güzel bir malzeme var ortaya bence çok güzel bir iş çıkmış hepinizin eline sağlık e, yani başaan e, özellikle Burcu editörü özellikle evet, editörü, o da çok çalıştı e, yayın yönetmeni Ebru çok teşekkür ederim yani çok uzun ve titiz çalışıldı ben çok evet. birebir tanık olduğum için söyleyebilirim bunu ve yani grafik e, tasarımı da gayet güzel yapıldı evet ilk kitapta kapak içlerinde bütün kapağı kaplayan üç tekerden böyle bir desen, desen oluşmuştu var, evet. burada da zıplayan kurbağayla aynı desen yani benzer bir Hı -hı. desen yapılmış e, bu sefer şimdi macera devam ediyor diyor Muhtemelen sonraki e, macerada Can tekrar karşımıza çıkacak diye Forma. tahmin ediyorum. Artık hani. e, eğlenceli bir şey çıkacağına eminim. Elinize sağlık. Şu, şu, Can ve Dört Teker Red çocuk kitaplarından çıktı. E, i̇stersen biraz ara verelim artık evet, çok bir, uzun bir konuştuk. Kararsız. Evet biraz e, kayırmış olduk sanki. Olsun. <gülüyor> e, Elizabeth Mitchell söylüyor. Lovely Day. When I wake up in the morning, love And the sunlight hurts my eyes And something without warning, love Bears heavy on my mind Then I look at you It's all right with me just one look at you and I know it's gonna be a lovely day every every a lovely day When the day that lies ahead of me it seems impossible to face, and someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Oh, just one look at you. Gonna be 9 açık Radyo'da Bir Dolap Kitap devam ediyor. İlk bölümde bir resimli kitaptan söz etmiştik. Şu, şu, can ve dört teker. İkinci ee, bölümde... Aslında yine resimli bir kitaptan söz edeceğiz ama bu sefer e, sevdiğimiz çok başka iki konuyu birleştiren bir kitap. Bence evet. çok özel bir kitap. E, beni çok heyecanlandırdı. E, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı bu. Bilim ve Mutfak adlı bir kitap. Alberto Douglas Scotti tarafından Scotty tarafı bilemiyorum nasıl okunuyor bu isimler onun tarafından Işınlı yazılmış gibi bir şey galiba ee, ama İtalyanca galiba ismi okumak lazım nasıl okunduğunu bilemedim her neyse bilim ve mutfak e... mutfak bilimi yani değil işte mutfak bilimi değil bilim ve mutfak kitabın önemli özelliği bu zaten ee, mutfak bilimi başka bir şey ama bilim <gülüyor> ve mutfak dediğimiz zaman karşımıza çıkan konular Şöyle, Şimdi tavuk dolması diye bir şey var orada. Dur baştan başlayalım. Şimdi bu kitabın önemli özelliği şu. Kitabın sol tarafındaki sayfalarda mutfak başlığı, mutfak etiketi altında yemek tarifi var bildiğin. Sağ tarafta ise bilim etiketi altında çeşitli bilimsel konular var. Sol taraftaki yemek tarifinden bir nedenle, bir bahaneyle bilim konularına geçiyoruz. Yani ee, hemen ilginç örneklerden gideyim. mesela buzlu limonata burada limonata tarifi veriyor evet. bu limonata tarifinin sonunda e, bir soru soruyor mesela diyor ki neden metal kaşık da suyun üstüne çıkacağına batıyor çünkü buzlar yüzüyor üzerine koyduğu buzlar ama metal kaşığı koyuyor batıyor ha, neden oluyor yani bu diyeyip arşimet kanununa geçiyor suyun kaldırma evet. o, aynen öyle yani kitabın işte sol tarafındaki metin tarif yemek Aa, tarifi yiyecek güzel. tarifi Sağ taraftaki ilişkili bir e, bilim konusu. Ama bu coğrafyada olabilir, fizik de olabilir, kimya da olabilir. Yani orada da bir kısıtlama yok. Ortadaki bölümde de yani bu iki metin kutusunun ortasındaki bölümde de işte limonata ya da neyse o yiyecek içecek her neyse onu Aha. görüyoruz. Onunla ilişkili mesela şimdi limonatayla uçak gemisini ben normalde ilişkilendiremem. <gülüyor> Ama burada <gülüyor> limonata ile uçak gemisi ilişkilendirilmiş durumda. Bir yani bunu okumanız lazım. Yani gerçekten çok keyifli. Ya da denizaltı mesela ya da balon. Sıcak, yani şey seyahat edilen balon Aha. ne denir? Uçan balon. Ne denir ona? Ee, seyahat edilen balon evet. işte. Ee, bunları ilişkilendirmiş ve Arşimet'ten de söz ettiği ayrı bir metin kutusu var. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Evet, biraz konu çok, başlıkları tabii, ilginç. Konu başlıkları çok güzel. Mesela sarımsak soslu makarna yapıyoruz. Burada bayağı sosun filan tarif var. Nasıl pişince anlatıyor. Tat alma ve koku alma duyusundan bahsediyoruz. Yine bana göre çok önemli bir metin kutusu var. Kikunae Ikada adlı Japon bilim adamından söz ediyor. Ha. O umami denilen aslında beşinci tadı keşfeden bilim adamı. Yani işte tatlı, ekşi, tuzlu, acı, acı bir de umami. umami, evet, umami işte mesela olgun domateste vesaire bulabildiğimiz bir tat. Ee, mesela onu anlatıyor. Umami çok rastlanan bir bilgi değil. Evet. Yani çok sık karşımıza çıkmaz evet. ve burada onu anlatıyor. ya da ama tükürük bezlerini anlatıyor mesela bir başka metin kutusunda. Yani makarna sosundan bahsediyorduk burada. Şimdi evet. burada tükürük bezinden bahsediyoruz. Ee, Sos ve işte malzemelerinden de ayrıca bahsediyor. Tabii bahsedeyim. malzemeleri de tanıtıyor. Mesela çam fıstığının ne oldu? Çam fıstığı bilmeyen İnsan var mıdır diye bir soru gelebilir aklına ama var tabii ki yani. yani burada onu da açıklıyor. Ee, ondan sonra işte uçucu maddeler, sıcak hava. Mesela işte fesleğen, peynir, zeytinyağı ve sarımsak havaya yayılan bazı uçucu maddeler içerir. Bunlar bunun deliğine girer ve koku alma duyumuzu harekete geçirir. Hmm. Bir yandan işte bunun beyinle etkileşimi, kokuyla beynin ne kadar tatlı, ne kadar e, sıkı bir hı hı. E, bağı olduğunu, hatıraları nasıl mesela. Hani vardı ya evet. Marcel çok önemli bir Çünkü şey var. Çünkü koku merkeziyle... E, Anıların depolandığı evet, bellek aynı yerde değil mi? Aynı, İşte hani o tetikleyici onu ve bir evet. sürü bir şey. Tavuk Senin dolması. şu meşhur tavuk dolması ile de omurgalıların anatomisi <gülüyor> ilişkilendirilmiş <gülüyor> durumda. Çıkış. Öyle diyorsun mu muazzam? Yani bir burada... daha tavuk dolması yemeyeceğim. Hayır bak tavuk dolması ile evrimi açıklayabilir misin sence? Bak burada tavuk dolması ile. Evrim ve çevreye uyum başlığı aynı yerde bulunuyor gördüğün gibi. Yani ve hiçbir problem yok kitabın akışında. Üstelik tıp tarihine de bakıyoruz burada. Anatominin nasıl olduğu. Mesela Leonardo da Vinci'den de bahsediliyor. işte. Andreas Van Vesel'den Vessel. de bahsediliyor. Hani o cesetleri kesip insan vücudunu bilimsel açıdan incelemeye başlayan kişi olarak. Yani şimdi tavuk dolması dediğin şeyden Van Vessel'e bir yol var yani. Artık tıklıklara bambaşka bir gözle bakacağım. Ya evet ya işte bu yüzden kitap çok çarpıcı bence. Evet. Ya kitabın başında da bir ön söz var. Ön sözde de şeyi söylüyor yani yeme içme kültürü işte internet sayfaları, bloglar, insan mesela şimdi şeyi düşünsene sosyal medyanın en tuhaf yanlarından biri herkesin öğle yemeğinde ne yediğini öğreniyor olmamız değil mi? Evet. Ya çirkin bir şey bu ama herkes bunu yapıyor. Yani işte ne yiyorsa onun fotoğrafını çekiyor. Böyle bir kültür var. Ve bu kitapta diyor ki Madem böyle bir kültür var hani bu çok işe yarar bir şey değilmiş gibi görünmüyor olabilir. Ama ben o popüler kanalı kullanarak niye bilim anlatmayayım? Evet. Yani aslında yaptığı şey bu. Yoksa Rus salatası ve jöle ile karışımları <gülüyor> anlatmak ne bileyim işte e, emülsiyon, teksime. reaksiyon, süspansiyon, çözelti, kolodiyel çözelti. <gülüyor> yani Rus salatasından yola çıkarak anlatıyor kolodiyel çözelti. Ne olduğunu ben de buradan okuyup öğrendim yani. Hiçbir fikrim yok tabii benim kolodyel çözelti diye bir şeyle ilgili ama burada anlatıyor. Hepsini açıklamış işte yani. Bu bence çok güzel bir yöntem. Evet. Ee, bu yani yüzden de... bilim bu kadar da hayatın içinde işte. Çok, tabii tabii sıradan çok bir gün mutfağa girdiğinde aslında karşına çıkan, başına gelen bir sürü şey. Ha işte en sevdiğimiz alet. Yani bu Taygan'ın e, mutfaktaki en sevdiği oyun araçlarından birisi. Hani şu salatayı yıkarsınız da işte marul falan yıkayıp da kurutmak için kullandığımız plastik Böyle bir dönem bir bırtı vardır hı hı. ya. İşte o marul ve hindi bağ e, başlığı var mutfak kısmında. İşte salata yapıyor burada kahramanımız yani işte anlatıcı. E, ve salatayı kurutuyor tabii. Ve burada da sorusunu soruyor işte nasıl oluyor da hani salatalar kuru çıkıyor onun içinden yani nasıl yani filan diye soruyor. Merkez kaç kuvveti? Mi? Merkezcil ivme başlığı var bilim konusunda da ama işte... Bu e, neydi bu trenlerin adı? Korku tren. Bu, bu, neydi bu trenlerin adı? Unuttum. Hani var ya bir biniyorsun dönüyor evet. falan filan. İşte o trenler parklarda e, bulunan trenler. Ya da mesela sapanla taş atma ama şu döndürerek atılan <gülüyor> sapan. Çekilerek katılan değil. Çamaşır makinesi. Oo, tam Taygan'ın sayfası Tabii ]mış. tabii çamaşır makinesi de yani. Taygan'ın dondü Don diyerek <gülüyor> yanından ayrılmadığı makine. E, gezegenler ve uydular yani marul kuruturken gezegenler ve uydulardan söz <gülüyor> ve edebiliyoruz. Kepler. Ve Kepler'dan bahsediyor. Kepler. Ya bu gerçekten muazzam bir şey. Ben çok o yüzden e, Ha, şiş Karışık kebap. şiş kebap. Bir kere Türkiye'nin ne kadar bilimsel bir ülke olduğunun <gülüyor> <gülüyor> değil mi? her köşe başında bir şiş kebapçı vardır. Burada e, ısının iletimi konusu anlatılıyor mesela. Yani diyor ki sen işte şiş kebap tarifi veriyor. Diz diyor. Çöp şiş olabilir. Hani çöp şiş. Çöpçü diye de açılıyor ya hep. Neyse ondan sonra metal şişleri olabilir. Yani onları diz ama bak bir şeye dikkat et diyor. Yani metal şişleri tutamıyorsun elinde de aynı ateşin üstündeki çöp şişleri nasıl tutuyorsun yani? Hı. Bunu soruyor ve buradan ısının iletimi, farklı maddelerin ısıyı hangi şeyler nasıl ilettiğine dair vesaire işte bir sürü bilgi veriyor. Şimdi yine birazcık mesela kabak dolması, bu mesela bu da çok çarpıcı bir sayfa. Evet. Ee, bir e, silindirik kabaklardan bir de bu yuvarlak girit kabak kabağındır. Onlardan yapılan iki e, şey dolmalar var, aynı tencerede pişiriliyor e, ve bu silindirik kabaklar hemen pişerken yuvarlak şey, küre biçimli olan kabaklar bir türlü pişmiyor onlara nazaran diyelim ya da e, hani nasıl oluyor da oluyor? Hani bunu soruyor yüzey ve hacim. Konusunu ele alıyoruz burada da. Yani kitap bu şekilde konuları... işte ham yoğurtlu kekten hamur kabartma tozları, mayalar, işte mesela mısır unu çorbasından taşınım hareketlerine gidiyor. Yani <gülüyor> fizik, kimya, biyoloji her şey var. Coğrafya hepsi var. <gülüyor> ee, işte soğan tridinden sindirim ve özümleme konusuna geçiyoruz gibi. Çok güzel bir fikir. Çok güzel bir fikir. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı bu kitap. Bilim ve mutfak adını taşıyor kesinlikle herkese öneriyorum. O halde e, gelecek hafta görüşmek üzere deyip vedalaşalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir donap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hasule mezunlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakeç.